Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmani Arrahmani Arrahmani Arrahmani Maliki Yawmiddin Alhamdulillahi Hamdan, kethiran, tayyiban, mubarekan fih Kema yuhibu Rabbuna vairda Allahumma salli wasallimu vabarik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Veselleme teslimen katira Amma ba'd. İmam Muhammed İbn-i Abdilvahhab rahimahullah'ın Kitab-u Tevhid isimli lisalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> İmam rahimahullah Tevhidin hakikatinin Onun yaratılış ve rasullerin gönderiliş gayesi olduğunu beyan edip, onun faziletinden bahsettikten sonra, tevhidi tahkik edenin hesapsız ve azapsız olarak cennete gideceğini haber verip, onun zıttı olan şirkten korkmanın gerekliliğinden bahsettikten sonra, şöyle bir bap açmış, diyor ki, ve bu dua i ila şehadeti en la illallah şehadetu en la ilahe illallah davet etmek babu şehadetu en la ilahe illallah, la ilahe illallah Allah'tan başka hak mabut olmadığına şahitlik etmeye davet etmek insanları buna çağırmak ile ilgili bir bab yani demek istiyor ki tevhidin hakikatini anlayıp onun faziletini bilen onun zıttı olan şirkten korkan kimse, tevhidi tahkik etmeye gayretli olan kimse, şehadetü en la ilahe illallah'a davet de etmelidir ki, bununla tevhidi tahkiki tam olmuş olsun. Kişi bunları öğrendikten, bildikten sonra, tevhidin ehemmiyetini kavradıktan, onun faziletini bildikten sonra, onun zıttı olan şirkten hakkıyla korktuktan sonra, Allah Tebareke Teala'nın kendisine ihsan ettiği bu fazlı, bu nimeti kendi nefsine iktisar etmemeli, diğer insanların bu hayırdan istifadesi için ona davet etmelidir. Zira mükemmel insan, kamil olan insan, önce kendi nefsini kemale erdirip, sonra başkalarını tamamlamaya, kemale erdirmeye, tekmin etmeye çalışan kimsedir. İmam Rahimahullah, el-usulü selafenin başında, Hepiniz biliyorsunuz. Bilmemiz gereken dört büyük meseleyi takrir ediyor. Asır suresinin delil olarak getirdiği ilim, amel, davet ve sonra sabır. İşte burada da müellif rahimahullah. Bunlar birindikten sonra bunlara davet etmenin o baptan olduğuna işaret ederek böyle bir sıralama ile böyle bir teselsül içerisinde onlardan sonra bu babı zikretmiş. Yani sen Ey tevhidin hakikatini anlamış, onun yaratılış gayresi olduğunu kavramış, tevhidin faziletini öğrenmiş, onun zıttı olan şirkten korkan ve ondan uzak durmaya çalışan kişi, Allah Tebareke ve Teala'nın bu hayırına, ondan sana gelen bu ihsan'a, bu nimete şükür etmek ve bu nimet üzerinde sebat bulmak istiyorsan, kendini tamamladığın gibi Allah Tebareke ve Teala'nın diğer kullarına da fayda dokundurmak istiyorsan şehadetü en la ilahe illallah'a davet etmelisin. Bu bapta rahimahullah bir ayet ve ardından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden iki tane hadis zikretmiş. İnşallah bunları okuyup kısaca bunlara bazı talikler yapacağız. Diyor ki İmam Rahimahullah Babu dua duai ila şehadeti en la, ilaha illallah en la illallah şehadetu ilaha illa, dawat Allah la, hahadet johon la, hahadet johon la, hahadet johon wa hahadet johon la, ve johon la, hahadet johon la, hahadet johon la, hahadet johon la, وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Diyor ki Rabbimiz ve Teala Kul deki ki Sabili, sebili İşte benim yolum budur Bu benim yolumdur Üzerinde yürüdüğüm Üzerinde seyrettiğim yolun menhecim Tarikim budur Ed'u ilallahi. Ben Allah'a davet ediyorum Ala basiretin, basiret üzere. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben basiret üzere Allah'a davet ediyorum. <gülüyor> ene ve men ittebaani. Yani ben de bu şekilde basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Bana tabi olanlar da aynı bu şekilde basiret üzere Allah'a davet ederler. Ve subhanallahi ve ma ene minel Allah'ı bütün noksanlıklardan, bütün eksikliklerden tenzih ederim. Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Her türlü kemal sıfatına, üstünlük vasfına sahip olduğu için. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ben müşriklerden değilim. Rabbimiz Tebarek ve Teala Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Selleme böyle söylemesine emrediyor. De ki, işte bu benim yolumdur. Yani bundan sonra gelecek olan cümlede beyan edilen şey... Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, menhecini, tarikini beyan eden şey olacak. Bu benim yolumdur. Üzerinde seyrettiğim menhecim budur. O da neymiş? Ed'u ilallahi. Allah'a davet ederim. Allah'a davet etmek Allah tebareke ve teala'nın dinine davet etmektir. İnsanları Allah tebareke ve teala'ya kulluk etmeye davet etmektir. Ve Allah tebareke ve teala'nın tevhidine davet etmektir. Zira tevhid, Allah'a davetin ve Allah'ın dinine davetin. Yani Allah'ın dininin aslı olduğu için tevhide davet etmek bu ayetin kapsamına evveliyetli olarak, öncelikli olarak girmektedir. Kul hâzihi sebilî, de ki, bu benim yolumdur. Edu'u ilallahi Allah'a davet ederim. Ben Allah'a davet ediyorum. İnsanları Allah'a çağırıyorum. Allah Tebareke ve Teala'ya ibadet etmeye, ibadette Allah Tebareke ve Teala'yı teklemeye, birlemeye çağırıyorum. İmam Rahimahullah babın sonunda zikrettiği meselelerden ikinci meselede burada Allah'a davet ediyorum sözünden şu faydayı çıkartmış. Diyor ki burada şu var ettenbihu alel-ihlas İhlasa bir tenbih, ihlasa bir işaret var. Ben Allah'a davet ediyorum sözünde ihlâsa bir tembih, ihlâsa bir işaret var. Şöyle ki: Li'enne kesîren minennâs çünkü insanların çoğu lev daa ila'l hakki hakka davet etseler bile hakka çağırsalar bile fahu huwa yadû ila nefsihî. Hakikatte o kendi nefsine davet ediyor, kendi nefsine çağırıyor. Öyleyse ben Allah'a davet ediyorum sözünde ihlasa tenbih var. Diyor ki İmam Rahimahullah, insanların çoğu davet ediyor. Davetçiler çok. Bunlardan bazısı Allah'a davet etse bile, Hakk'a davet etseler bile, bu ihlasa dikkat etmedikleri için, hakikatte kendi nefislerine davet ediyorlar, kendilerine çağırıyorlar. İnsanları kendi meclislerinde toplanmaya çağırıyorlar. Kendi hocalarına, kendi mezheplerine, meşreplerine çağırıyorlar. Kendi cemaatlerine, hiziplerine, gruplarına çağırıyorlar. Hatta bunların içerisinde insanları gerçekten Allah'a, Allah, Allah Subhanahu ve teâlâ'yı tevhid etmeye çağıranlar olduğu halde, onlardan bile bir kısmı söyledikleri sözlerde hakkı ifade ettikleri halde, Allah'ın tevhidine çağırdıkları halde, kullandıkları cümlelerde, İhlasa dikkat etmedikleri için hakikatte kendi nefislerine çağırıyorlar. Kendilerini yüceltmek için, kendileri öne çıkma, çıkmak için, insanları etrafında toplamak için. İnsanlar ona icabet ettiği zaman, meclisi kalabalıklaştığı zaman, bu kendi nefsine, insanlar onun için geldiler, ona toplandılar zannederek, bundan dolayı seviniyor. İnsanlar onu hecrettiği zaman, onu terk ettiği zaman, Bundan dolayı üzülüp kızıyor. Kendini terk etmelerinden dolayı. İmam Rahimahullah... işte burada... Allah'a davet ediyorum sözünden... Tenbihe dikkat çekilmesini... Tenbihe hemmi, e, te, ihlasa İhlasa tembih edilmesini... İhlasa dikkat çekilmesini... ifade ediyor bu fayda. Diyor ki... Burada ihlasa bir tenbih var. İnsanların çoğu Allah'a çağırmıyorlar. İsimleri bunların davetçi Allah'a çağırmıyorlar. Onlar arasında... Allah'a çağıranlar bile olsa bunlar hakikatte Allah'a değil nefislerine çağırıyorlar. Ed'u ilallahı <gülüyor> Allah'a davet ediyorum. Ala basiretin basiret üzere. Basiret üzere yani ilim üzere demek. Basiret üzere yani ilim üzere demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolu onun tariki ve menheci basiretle Yani ilim ile Allah Tebareke ve Teala'ya davet etmek. Bu davet basiret ile ilim, ilim üzere olmalıdır. Allah'a davet etmede, Allah'ın yoluna çağırmada kişinin üzerinde olması gereken ilim, sahip olması gereken basiret şu üç şeye taalluk eder, diyor alimler. Davetçinin basiret üzerinde olması lazım, şu üç şey ile alakalı. Onlardan birincisi, Davet ettiği şey ile alakalı basiret üzerinde olması lazım. Neye davet ediyor? İnsanları çağırdığı şey ile alakalı ilim üzere olması lazım. İnsanları neye davet ediyor? Davet ettiği şeyi ne yapması? Bilmesi lazım. Bu birinci yönü. İkinci yönü, davet edeceği kimlerin, kimselerin ahvalini bilmesi. Onların halleri üzerinde basiret üzerinde olması. Birincisi davet ettiği şeyi bilecek. Bu konuda basiret üzerinde olacak. İkincisi, davetin muhataplarının halleriyle alakalı. Bu daveti kimlere yapıyor? O kimselerin durumları, halleriyle alakalı basiret üzerinde olması lazım. Birazdan gelecek inşallah İbni Mesud hadisinde. Üçüncüsü de, o kimselere daveti ulaştırmanın yöntemiyle alakalı basiret üzerinde olması lazım. Bunun ismi de, hikmettir. Davet ettiği şeyi bilmesi lazım. Davet ettiği, edeceği kimseleri tanıması lazım. Onları nasıl davet edeceğini bilmesi lazım. Bu üç mesele ile alakalı Allah'a davet eden kimse basiret üzere yani ilim üzere olması lazım. Ed'u ilallahi ala basiretin. Basiret ile Allah'a davet ediyor. Eğer bir kimse Allah'a davette bu basiret vasfını yitirirse, basiret vasfını yerine getirmezse, davet ettiği şeyi bilmezse, ıslah etmekten çok daha fazla ifsat eder insanları Allah'a çağırmaktan daha fazla belki onları Allah'ın yolundan uzaklaştırır o yüzden ilim basiret Allah'a davete kalkışan Allah'a davete aday olan namzet olan kimsenin edinmesi gereken en büyük tecihizattır ne davet ettiğini bilmeli kimi davet ettiğini bilmeli Onları nasıl davet edeceğini bilmeli. Eğer bu konularda basiret üzerinde olmazsa bu davetçinin ifsadı ıslahından fazla olur. Ed'u ilallahı ala basiretin. Allah'a basiret ile davet ederim. Enâ ve menittebe'ani. Ben ve bana tabi olanlar da böyle yaparlar. Ben Allah'a basiretle davet ederim. Bana tabi olanlar da aynen böyle Allah'a basiretle davet ederler. İlim üzere Allah'a çağırırlar. Allah'ın dinine, Allah'ın tevhidine ilim üzere, basiret üzere çağırırlar. Diyor ki İmam Rahimahullah, babın sonundaki meselelerden birinci meselede Enne'd-da'vete ile Allah'ı Allah'a davet etmek Tariku menittebaa sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve ittiba edenlerin yoldur. Bundan önce kimlerin yolu? Önce Resullerin yolu. Rasul sallallahu aleyhi ve kendi yolu. Diyor ki bu benim yolumdur. Allah'a basiretle davet ederim. Nebi sallallahu aleyhi ve yolu olduğu çok açık. Sonra diyor ki İmam Rahimallah bu aynı zamanda Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenlerin de yoludur yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler de basiretle Allah'a davet ederler onların ona olan ittibalarını gerçekleştirmelerinin tahkik etmelerinin yollarından olmazsa olmazlarından bir tanesi de budur Resul sallallahu aleyhi ve sellem basiretle Allah'a davet eder ona tabi olanlar da basiretle Allah'a davet ederler Demek ki ona basiretle Allah'a davet etmek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın gereklerinden bir tanesidir. Öyleyse diyebiliriz ki Allah'a davet etmeyen kimse Allah'a çağırmayan kimse hakiki olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etbağından değil. Çünkü ne diyor? Bana tabi olanlar da böyle yapar. Demek ki Allah'a davet etmeyenler hakikatte hakiki anlamıyla yani kamil anlamıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etbağı değildirler. Allah'a davet ettikleri halde, Allah'a çağırdıkları halde kendi nefislerine davet edenler, kendi gruplarına, hiziplerine davet edenler hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etbağı değildirler. Çünkü ne olması lazım bu davetin? İhlas ile Allah'a olması lazım. Allah'a davet edenler Allah'ın yoluna davet edenler bunu yaparken ihlasa da dikkat ettiği halde bunu basiret üzerine yapmayanlar bunu ilim ile, ilim ile yapmayanlar onlar da hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etbağı değildirler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etbaından ona tabi olanlardan olmanın şartları bunlar. Allah'a davet etmek burada ihlasa tembihle beraber ve Allah'a Basiretle davet etmek. Allah'a davet etmeyen o zaman onun etbağından değil. Allah'a davet ettiği halde bunu basiretle yapmayan yine onun etbağından değildir. Kamil manasıyla, hakiki manasıyla. Edu'u ilallahi ala basiretin. Ben basiretle Allah'a davet ediyorum ve bana tabi olanlar da böyle yaparlar. Yani onlar da basiretle Allah'a davet ederler. Ve Subhanallah. Ve Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı tenzih ederim. Bütün eksikliklerden, noksanlıklardan uzak bilir. Böyle olduğunu söylerim. İmam Rahimahullah burada. Babın sonundaki meselelerin dördüncüsünde ve beşincisinde peş peşe iki tane çok önemli, çok nefis iki faide zikretmiş. Burada Subhanallah denilmesi, Allah Subhanahu ve Teala'nın tenzih edilmesi. Allah'ın tenzih edileceği en büyük şey, en büyük eksiklik, Allah Tebareke ve Teala'nın vasfedildiği, bunun dillendirildiği, insanların amellerinde tezahür eden şekliyle, Allah'a nispet edilecek noksanlıkların, eksikliklerin en büyüğü, Allah Tebareke ve Teala'nın eşi olduğunu söylemek, onun ortağı olduğunu söylemek, veya bu anlama gelen sözler ve fiiller yapmak. Burada İmam 5. mesele diyor ki, Enne minhu Enne Min kubhi şirki Şirkin çirkinliğinden Şirkin kötülüğünden bir tanesi de şudur Kavnuhu Mesebbeten lillah Şirk Allah tebareke ve teala'ya Sövmektir Allah tebareke ve teala'ya Sövmektir Yani her yönden Kamil olan, hiçbir vecihten Kendisine noksanlığın ilişmeyeceği, bulaşmayacağı bir zata böyle bir noksanlık, böyle bir eksiklik izafe etmek, yani şirk koşmak, Allah Tebareke ve Teala'ya hakikatte sövmek, onun kadirini düşürmek, ona bir eksiklik, noksanlık izafe etmektir. İşte o yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam burada o ve subhanallah, Allah'ı tenzih ederim demesi emrediliyor. Öncelikli olarak noksanlıkların bu en büyüğünde. Bir diğer mesele diyor ki Enne min delaili husnit tevhid. Tevhidin güzelliklerinin delillerinden bir tanesi de şudur ki kevnuhu tenzihen lillahi anil mezabbe. Allah tebareke ve tealayı ona karşı sövülmekten tenzih etmektir. Şirk koşan kimse hakikatte Allah'a sövüyor. Sövme deyince biz kendi dilimizde hep böyle ağız, ağır galiz Böyle sinli kaflı denilen küfür şeylerini anlıyoruz ama sövmek sadece bu değil. Hakaret etmek, taan etmek, kadirini düşürmek, ona bir noksanlık eksiklik izafe etmek bunlar hep sövmektir. Bir de düşünün kendisinden noksanlık izafe edilen zatı, bizden birimiz bile her yönden, her vecihten noksan, eksik ve aciz olduğumuz halde bize bir noksanlık izafe edildiği zaman buna tahammül edemiyoruz. Bunu kendimize sövmek kabul ediyoruz. Her yönden eksik, noksan ve aciz olduğumuz halde. Bir de düşünün her yönden kamil, eksiksiz olan bir zat hakkında ona böyle bir noksanlık izafe edilmesi nasıl bir sövmedir? Ve ma ana minel müşrikîn. Ve subhanallahi ve ma ana minel müşrikîn ve ben müşriklerden değilim. Allah Teala bir de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söylemesini emrediyor. Deki, ki, işte bu benim yolumdur. Ben basiret ile Allah'a davet ederim. Bana tabi olanlar da böyle yaparlar. Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden olmadığını ifade etmesini Rabbimiz Subhanahu ve teala emrediyor. Müşriklerden olmamak, müşriklerden uzak olmak, ben onlardan değilim demek Ben itikadım ile, akidem ile, inancım ile onlardan uzağım demek. Yani onların akideleriyle, onların inançlarıyla bir ilişkim yoktur. Sonra ben onlardan değilim demek. Bununla beraber ben inanç olarak, akide olarak onlardan uzak olduğum gibi bedenimle de, zatımla da, ikame ettiğim yer itibariyle de onlardan uzağım, onlardan değilim demektir. Bu ifade. Ben müşriklerden değilim şirkten teberri etmeyi şirkten uzak durmayı öncelikli olarak ama bizatihi direkt ilk söylenildiği zaman ifade ettiği şey müşriklerin zatlarından onların bedenlerinden onlarla müsakene etmekten onlarla mücadese etmekten yani ay, aynı yerde iskan edip onlarla oturup kalkmaktan onlarla düşüp kalkmaktan da uzak olmak demektir ve mâ ene minel bu demek işte bundan dolayı müşriklerin akidelerinden uzak olmak onların inançlarından ve şiriklerinden uzak olmak şirkten teberri etmek için yeterli sayılmıyor onların zatlarından, şahıslarından, bedenlerinden de teberri uzak durmak lazım İmam rahimehullah altıncı meselede, babın sonundaki altıncı meselede buraya işaret ederek diyor ki ve hiyye min ehemmiha altıncı mesele diyor ki ve hiyye min buradaki bu mesele zikredeceğim Bu meseleler arasında en önemlilerinden bir tanesidir. En mühimlerinden bir tanesidir. O da şu İb'adul muslimi anil müşrikin, Müslümanın müşriklerden uzaklaşması Onlardan uzak durması Akidelerinden uzak durmak değil sadece Onların bedenlerinden de uzak durması İb'adul muslimi anil muşrikin Müslümanın müşriklerden uzak durması li'ella yasira minhum Onlardan olmamak için Onlardan sayılmamak için onların kalabalığını çoğaltıp onlara mühareke etmemek için. Diyor ki li'alla yasira minhum onlardan olmamak için velau lam yushrik. Şirk koşmasa bile. Bu ayeti Allah Teala'nın bu ayetindeki bu bu ibarede bu lafızda büyük bir fayda var. O fayda da burada zikredeceğimiz faydaların en önemlisidir. O da Müslümanın müşriklerden uzaklaşmasıdır. Onlardan sayılmasın diye. Hatta şirk koşuyor olmasa bile. Yani buradaki uzaklaşma onların şirkinden ve şirk koşundan koşmalarından uzaklaşmaktan ibaret değil. Bizatihi onların bedenlerinden de uzaklaşma. İşte kardeşlerim küfür memleketinden, şirk memleketinden müşriklerden ve kafirlerden uzaklaşmayı ifade eden Allah subhanehu ve teala'nın hicret emri ve hicret farizası ki bu kıyamete kadar farz olarak kalmaya devam edecektir. İşte bu hakikati tahkik etmek, gerçekleştirmek için meşru kılındı. Müşriklerle uzaklaşmak, onlarla bir olmamak, şirk koşmuyor olsa bile. Kıyamete kadar baki kalacak olan bu hicret denilen büyük fariza bu büyük amel işte bu hakikati gerçekleştirmek için meşru kılındı, emredildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki ene beri'un min kulli muslimin ben her müslümandan beri'yim. Hangi her müslümandan? Diyor ki yukimu beyne zahraney el muşrikin. Müşrikler arasında ikame eden, onlar arasında oturan her müslümandan ben beri'yim. Yani on ve me ene minel tahakkuk edemedikleri için. Şirk koşmuyor olsalar bile, şirk koşmasalar bile onlarla beraber ikamet ettikleri, onlarla oturdukları, onların kalabalıklarını çoğalttıkları için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada böyle ağır, galiz bir ifadeyle bunun ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu beyan etmiş. Ayet-i Kerime'nin şehadetü en la ilahe illallah tevhidine davet etme ile alakalı ve yönü çok açık. Şehadetü en la ilahe illallah davet etmek resullerin mesleğidir. Bu risalenin mukaddimesinde zikrettiğimiz gibi uzunca Allah Teala'nın gönderdiği bütün resullerin vazifesi mühimmesi en önemli gayesi buydu. Şehadetü en la ilahe illallah davet etmek resullerin sonuncusu ve en üstünü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mesleği onun vazifesidir. Ve onun vazifesi olduğu gibi bu ayet-i kerimenin sarı ifadesiyle ona, ona tabi olan, onun yolundan giden, onun etbağının da mesleği ve yoludur. Ona tabi olanlar da basiretle, ilim ile Allah'a davet ederler. Yani şehadetü en la ilahe illallah'a davet ederler. Allah'a davet etmek, onun dinine davet etmek demek. Onun dininin ne? şehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete ha, layık. Hak mabut olmadığına şahitlik etmek. Buna itikad etmek, bunu ikrar etmek, buna inkiyar edip boyuna eğmek ve bunu dillendirmek. Şahadetin gereği bunlar ve bunu ne yapmak dil ile söylemek. Dil ile bundan bahsetmek, bunu konuşmak. Bu şahadete davet etmek, resullerin ve onların sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ahir zaman ümmeti olan onun ümmetinin vasfı diyor ki imam ardından wa ani an Abbas in Radiallahu anhuma abdullah ibnu abbas Radiallahu anhuma den aktarılan rivayette en resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lamma ba'atha muazan ila yemen Mu'ad Radiallahu anhu yemene gönderdiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn jabal, radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdi. Davetçi olarak, vali Gunder, Olarak, Emir Olarak, kadı Olarak, Muaz radıyallahu anhu Biljössun Sahabenin, alimlerinden Idi, Hatta onun faziletiyle alakalı bazı şeyler ala ala dersinde zikredilmişti ala ala ala Cebel ala anhu'yu Yemen'e sallallahu ala sallallahu ala ala Davetçi olarak. Vali olarak, emir olarak ve kadî olarak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e Muaz'ı göndermesi bu işlerle alakalı bir deminki ayette zikri geçen Allah'a basiret ile davet etmenin örneklerinden bir tanesi. Bu büyük vazifeyi Allah'a davetle alakalı bu büyük işe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden herhangi birisini değil, sahabenin kadrini düşürmek için söylemiyoruz. Onların hepsi sahabe olması cihetiyle insanların en faziletlileridir peygamberlerden sonra. Ama onlar da aralarında ilim itibariyle derece derecedirler. Onların aralarında alim olanları vardı. Onlardan bir düşük seviyede olanları vardı. Ve sıradan halkın, sahabenin umumundan olan kimseler vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hususen aralarından kimi seçtiği iktiyar etti. Muad ibn-i radıyallahu anhü ümmetin helali ve haramı en iyi bilen olanı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Kıyamet günü alimlerin bir adım önünde haşr olunacak olan Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e davetçi olarak göndermesinde ihtiyacı olan yerlere, yörelere davetçiler göndermenin meşruiyetini öğreniyoruz. Bir yerde Allah'a davete bir ihtiyaç varsa Orada Allah'a davet edecek bir kimseye, oradaki Müslümanlara Allah'ın dinini kendilerine öğretecek birisine ihtiyaç varsa, böyle davetçiler göndermek meşrudur Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadinden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e davetçi olarak Muazı göndermesinde başka bir itikadi olan bir fayda daha var. Bu da çok önemli. Bu fayda itikadi bir fayda. Direkt itikada hatta itikadın temeline İtikadın aslına esasına telluk ediyor. Kelamcılar diyorlar ki, itikat meselelerinde, akide meselelerinde haberul ahad kabul edilmez. Haberul ahad yani bir kişilerin, 1 iki üç mütevâtir olmayan rivayetlere, mütevâtir olmayan haberlere eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü mütevâtir olarak bize ulaşmamış, ahad olarak ulaşmışsa Bu haberlere akide babında itimat edilmez. Çünkü akide kesinlik gerektiren bir şeydir. Bunlar da kesinlik değil zan ifade ederler. Şüpheli şeylerle de akide bina edilmez diyorlar. Onların bu itikatları ehli sünnete intisap eden kelam fırkaları arasına bile girmiş. Şüpheyi anladınız mı? Ahat haberler akide de delil olmaz diyorlar. Yani mesela itikatla alakalı bir haber. Allah ile onun sıfatları ile ahiretle İnanmamız gereken şeylerle alakalı bir haber. Mesela bir tane, iki tane veya üç tane sahabeden geliyorsa. Yani bunlar mütevatir derecesine ulaşmamış. Ahat haberleri ise diyorlar ki yok yok. Bu itikat meselesinde bir iki kişinin haberine itimat edilmez. Çünkü bir iki kişinin haberi ihtimallidir, şüphelidir. İtikat şüpheyle oluşturulmaz. Diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e Muaz bin Cebel'i göndermesinde... Buna açık, sarıh bir cevap, bir reddiye var. Nedir o cevap, reddiye? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaç kişi gönderdi Yemen'e? Onlara akidelerini öğretmek, onları dine çağırmak için? Bir kişi gönderdi, Muaz radıyallahu Peki Muaz'ın sözleri, onları davet ettiği bu sözler, bu iman esasları, akide esasları, o kimseler hakkında hüccet ifade etti mi? Etmese niye, neden göndersin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Abes olarak mı gönderecek? Onlar hakkında hüccet ifade etti. Eğer bu kelamcıların bu iddiaları doğru olsaydı, hakikide ahat haberlerle sabit olmuyor olsaydı, Yemen halkı derdi ki senin haberlerin, senin bize getirdiğin haberler, itikatla alakalı haberler, bunlar şüpheli şeyler. Kesin değil. Siz gidin bir 20-30 kişi toplanın gelin. Biz öyle anlayalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu haber verdi mi? Vermedi mi diye. Anladık mı arkadaşlar meseleyi? Bu çok önemli bir büyük bir mesele. Ehli sünnete intisap eden fırklar içine bile girmiş. Eşaridler Lera maturidler yani. Ahat haberler akidede delil olmaz diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Muaz'ı ahat olarak tek başına Yemen'e göndermesi buna çok açık bir cevaptır. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Lema yemen mu Muaz radiyallahu anhu Yemen'e gönderdiği zaman lehu, ona dedi ki inneke te'ti kavmen min ehlil kitab sen Ehli kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun. Kitap ehlinden olan bir topluluğa gidiyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davete Muaz radıyallahu anhu'yu seçti. Davet edeceği şeyle alakalı basiret üzerinde olduğu için. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu ikinci bir konuda basiretlendirmek için ona tevcihatta bulunuyor. Muaz radıyallahu an basiret üzerindeydi dini ile alakalı. İlim sahibi Davet edeceği şeyin ne olduğunu biliyor. Şimdi neyi öğrenmesi lazım? Davet edeceği kimseler hakkında da basiret sahibi olması lazım. O yüzden diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem sen ehli kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun. Yani onlarla muacehe edecek, onlara hitap edecek, onlara konuşacak, onlara davet yapacak şekilde hazırlan. Karşındaki topluluk cahil, ümmi, Arap müşrikleri değiller. Ellerinde kitapları olan ilimleri olan. Yani sana itiraz edecekler. Hüccetler, deliller getirecekler. Ümmi, cahil, Arap müşrikleri değil bunlar. İlim sahibi, kitap sahibi kafirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona haber veriyor ki... Karşılaşacağı kimselerle, muhatap olacağı kimselerle alakalı... Bilgi üzerinde, basiret üzerinde olsun diye. Buradan şunu da anlıyoruz. Davet edecek kimsenin... Muhatapları arasında... Davetinin uslubuyla alakalı ve yöntemiyle alakalı mutlaka bir farklılık olmalıdır. İlim ehlinden, ilim okumuş alimlerden birisine hitap etme ile halktan, vatandaştan cahil birisine hitap etmek aynı değil. Alim olmasa bile kültürlü, müsakkaf okumuş, kitap okuyan, zihni açık, anlayışı, kavrayışı açık birisine hitap etme ile böyle olmayan halktan birisine hitap etme aynı değil. İşte bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buraya tembih ettir. Muaz radıyallahu an davet edeceği kavmiyle alakalı bilgi sahibi olsun diye onlara, ona sen kitap ehlinden olan bir topluluğa gidiyorsun dedi. Yani hazırlıklı ol, ona göre hazırlan. İmam rahimahullah babın sonundaki meselelerin onuncusunda diyor ki, buraya, buraya işaret edelim. El mes'eletul ashira. Ennel insana, kadi jekuunumin kitab, Dikkat Jooki insan, kitab ehli Insan, kitap ehli olabilir. labiler. kitap la yarifuha. Onu bilmediği vuhuu, vuhuu, yarifuha vuhuu, la yamalu biha. vuhuu, vuhuu, vuhuu, vuhuu, vuhuu, vuhuu, Orada kitap ehli denilince bunun Hristiyanlar ve Yahudiler oldu, hepimizce malum. Onlara neden kitap ehli denildi? Ellerinde bir kitap var. bir Kitabı olan bir peygambere intisap ettikleri için. Onlar da şirk koşuyorlardı. Allah'tan başkasına yalvarıyorlardı. Ellerinde kitap olduğu halde, kitap kendilerini bundan men ettiği halde. Mesih Allah'ın oğludur diyorlardı İsa. Öbürleri Hüzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Allah'ı birlemeyle emrolundukları, bunu kendilerine emreden, bunun için gelmiş olan kitapları ellerinde olduğu halde. Onlar şirk koşmalarına ve bu kitaba muhalefet etmelerine rağmen, kitabın içindekileri bilmemelerine rağmen veya bazıları bildikleri halde amel etmemelerine rağmen, onlara ne isim verildi? Kitap ehli, yani bu kitabın ehli denildi. Bir kimsenin kitap ehli olması, o kitaba intisap ediyor olması... Onun içindekileri gerçekleştiriyor, onlara iman ediyor, onları biliyor, onlarla amel ediyor, anlamına gelmiyor demek ki her zaman. Kitaba intisap ediyor olmaları. Yahudiler Allah'ın indirdiği bu kitaba intisap ediyorlar. İçindeki değişikliklerle beraber. Ama hak olan şeyler de var. Ve belki hala var. Hristiyanlar tahrif ettikleri bu kitaba intisap ediyorlar. İçinde hak olan şeyler hala var. Yani onların bu kitaplara intisap ediyor olmaları, bunlara sahip çıkıyor olmaları, onları okuyor, ezberliyor, ezberlettiriyor, çocuklarına öğretiyor olmaları o kitaba nispet intisap ediyor olmaları, içindekileri biliyor ve onlarla amel ediyor olmalarını gerektirmiyor. Ehli kitap için böyle olduğu hal böyle olduğu gibi İslam'a intisap eden ve Kur'an'a intisap eden kimseler hakkında da durmayın. Ne yani Bizim onlardan bir özelliğimiz, bir farkımız mı var? Onlar da intisap ediyorlar Allah'tan inmiş bir kitaba, biz de intisap ediyoruz. Onlar da o kitabın içindekileri bilmedikleri ve onu amel etmedikleri zaman o kitabın ehli olarak isimlendirilseler bile müşrik olabiliyorlar, kafir olabiliyorlar. Öyleyse bu kitaba intisap edenler de bunun içindekileri bilmeyerek ve ona muhalefet ederek, ona amel ederek bu kitaba nispet etseler bile, kendilerine Kur'an ehli deseler bile Müşrik ve kafir olabilirler. La ilahe illallah demelerde kendilerini kurtarmaz. Zira neden? O kitap ehli olanlar da zaten la ilahe illallah diyorlar bunu söylüyorlar. Keşf-i Şubat Risalesi'nde Şeyh'in imamın sözünü hatırlayın. Onlar da zaten la ilahe illallah diyorlar. Aklıma gelmedi konunun buraya geleceği. Yakın bir zamanda bir Türkçe tercüme İncil elime geçti. Yeni tercüme, halk dilinde İncil diye tercüme etmişler. Önceki İncil'lerde böyle bizim halkın konuştuğu dini literatüre, dini terimlere benzemeyen şeyler olduğu için insanlara soğuk geliyordu. Şimdi İncil'i aynı, bizim kullandığımız İslami dini terimlerle tercüme etmişler. İman diyorlar, takva diyorlar, böyle kelimeler kullanmışlar yani. Halk dilinde İncil diye. Yani inşallah getireyim de bir görün. Bunu, bunu basan yayın evi, bunu tercüme eden heyet, bunu basan yayın evi, İncil'e bir mukaddime yazmış. Mukaddime şöyle başlıyor. Hiçbir değiştirme yapmıyorum. Aynı oradaki lafzı ifade ediyor. Mukaddime şöyle başlıyor. Ön söz diyor. Diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Nokta. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunlar arabçası ne? Yani. La ilahe illallah. Yani la ilahe illallah sözünü söyleyen bütün Müslümanlar sorsak. Bu ne demek ne diyecek? Ne, ne cevap verecekler? Allah'tan başka ilah yoktur. Yahudiler diyor muymuş La İlahe illallah? İşte diyorlar. O gün de diyorlardı bugün de diyorlar. Vallahi kitabın başına böyle yazmış. Allah'tan başka ilah yoktur nokta. Bitmedi. Diyor ki Allah bütün insanları onu tanımaları ve sadece ona ibadet etmeleri için yarattı nokta. Vallahi bak İncil bu ha. Şimdi bir düşün bir kendine gel. Hristiyan da La İlahe illallahı söyledi diye. Bak söyledi. Hem de kitaba ediyor. Bu La ilahe illallah sözünü söylemesi onun Hristiyan kafir bir müşrik olmasının önünde bir engel değil. Bu kelimenin hakikati gerçekleştirilmediği zaman, bu kelimeyle amel edilmediği zaman. Hani en çok bunu söylüyorlar değil mi? La ilahe illallah sözünü söyleyen insanlar nasıl müşrik olabilir? Sen bana anlat bu nasıl müşrik olur? İşte onun cevabı senin cevap. Allah'tan başka ilah yoktur nokta. Böyle diyor. Subhanallah. Yani diyor ki Şeyh Rahimullah burada onların ehli kitap olarak tespiti edilmelerinden insan kitap ehli olabilir. Onu bilmediği halde veya bildiği ve amel etmediği halde. Ona ehli kitap denilmesi, kitap ehli denilmesi, bu kitaba nispet edilmesi sadece tesmiye, isim. Veya bazı küçük farklılıklar olabilir arada diğer ammi müşriklerle, diğer sıradan kafirlerle, ama hakikatte masir itibariyle, meali itibariyle, varacakları, dönecekleri yer itibariyle, hepsi cehennemde ve orada ebedi kalma hususunda ortaklar, müşterekler. Diyor ki: İnne keta'eti kawmin ehli kitab, kitab ahlinden bir topluluğa gidiyorsun, fal yekun onları davet edeceğin ilk şey şu olsun. Şehadetü en la illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeleri olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sen kitap ehlinden bir topluluğa gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey, onları çağıracağın ilk şey Allah'tan başka ibadet edilecek, ibadete layık hak mabut ilah olmadığına şahadet etmeleri olsun. Hadisin bab ile alakalı münasebeti işte burada. Babın ismi neydi? Şehadetü en la ilahe illallah'a davet etmek. Burada ona davet etmek çok açık. Burada ziyade bir şey daha var. Ona davet etmek, davetin öncelikli meselesidir. Ona davet etmek, şehadetü en la ilahe illallah'a davet çok açık burada. Burada ikinci bir şey var. Ona davet etmek, davetin öncelikli, öncelikli olması... Öncelikli sayılması, öncelenmesi gereken bir meselesidir. Onları davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka ibadete layık hak mavud olmadığına şehadet etmeleri olsun. Çünkü bu İslam dininin aslı, esası ve temelidir. Eğer bu esas sağlam yapılmazsa, bu temel sağlam atılmazsa, bu temel olmadan yapılan davetin hiçbir semeresi, hiçbir faydası olmayacak şehadetü en la illallah temeli sağlam atılmadıysa davette eğer sen insanlara davetine buradan başlamaz isen onların tevhidlerini Allah tebareke ve teala'yı birlemeleriyle alakalı itikatlarını düzeltmezsen onları namaz ehli, oruç ehli, zekat ehli zülh, takva ehli, güzel ahlaklı infak eden İslam'ın bütün güzellikleriyle bezenmiş, donanmış insanlar bile yapsan bütün bu amellerin ona bir faydası olmayacak. O zaman sen ne yaptın, neye çağırdın? Hiçbir şeye çağırdı. Onları davet edeceğin ilk şey bu olsun. Çünkü bu dinin aslı esası. Bu sağlam olmadan bunun üzerine bina edilen hiçbir şeyin bir kıymeti harbiyesi yok. Gerçekte bir kıymeti yok. Diyor ki İmam Rahimahullah 7. meselede El mes'eletü sâbi'a Kavnut tevhidi Avvele vâcibin Buradan çıkarttığımız şey şudur tevhid insanlar üzerine vacip olan ilk şey insanlar üzerine vacip olan ilk şeyin tevhid olur. Burada da yine ehli sünnet ve cemaate intisap eden kelamcılar da dahil. Kelamcıların icat ettiği itikadi bir bidata yine cevap var. Onlar diyorlar ki kulun üzerine vacip olan ilk şey kulun üzerine vacip olan Ona bilmesi, yapması zorunlu olan, öğrenmesi gereken ilk şey, ilk vacip, diyorlar ki nazar etmektir. Kainata bir nazar etmesi lazım. Allah'ın varlığını ispat etmek için. Veya diyorlar ki, bu nazar etmeye kast etmesidir. Ha, ben bir nazar etmeliyim kainata Allah'ı ispatlamak için. Veya diyorlar ki, Allah'ı hakiki olarak ispatlayabilmek için şekk etmesidir. Bunu söyleyenler olmuş Müslümanlar içerisinde. Yani İslam'a intisap eden fırkalar içerisinde. Kula düşen ilk vacip nedir? Demiş ki şek etmesi lazım. Üzerine düşen ilk vazife nedir sen ey Müslüman? Önce şek edeceksin. Allah'ın varlığından. Ondan sonra bunu ispat etmek için. Bunu ispatlayabilmek için. Kainatı Allah'ın delillerine bakmaya kastedeceksin. Sonra bakacaksın. Ve Allah'ı böyle ispat edeceksin. Üzerine düşen ilk vacip böylelikle yerine getireceksin. Böyle söylüyorlar. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onları çağrılmasını emrettiği ilk şey ne? Şehadetü en la ilahe illallah. Öyleyse Müslümanlar üzerine, kul üzerine vacip olan ilk şey ne? Şehadetü en la ilahe illallah. Tartışmasız bir şekilde açık değil mi? Kulların üzerine düşen ilk vacip, Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmeleridir. Burada da yine bu kelamcılara açık bir cevap, açık bir reddiye var. Diyor ki 8. meselede İmam Rahimullah Ennehu yubde'u bihi ve onunla başlanılır. Kable kulli şeyin her şeyden önce. Davete her şeyden önce onunla başlanılır. Tevhide şahadet ile başlanılır. Her şeyden önce. Hatta şimdi zikiri gelecek namazdan bile önce. Namaz tevhid tevhidten sonra dinin en büyük şiarı en büyük alameti Allah'a Takdim edilen en büyük ibadet olduğu halde şimdi hadis tezik edilecek. Hatta namazdan bile önce ne ile başlanılır? Tevhid ile başlanır. Tevhidin vücubiyeti namazın zekatın, haccın vücubiyetinden daha evladır. Öyleyse onun hakkındaki ilim onu öğrenmek, onu araştırmak onu soruşturup, onu kavramaya onu öğrenmeye, anlamaya çalışmak namazı, abdesti, orucu bunları öğrenmekten daha evladır. Onun zıttı olan şirk, zıttı olan şirk, içki içmekten, zina etmekten, kişinin mahremleriyle nikah yapmasından. İmam Rahimahullah'ın Risale'lerinde geçen bir ibare bu. Diyor ki şirkin haramlılığı, kişinin kardeşleriyle ve anneleriyle nikah yapmasının haramlığından daha büyük bir haramdır. Böyle değil mi? Ama böyle söyleyince sanki daha tesirli oluyor, anlam akılda kalıyor kişinin annesiyle kız kardeşiyle nikah yapmasından daha büyüktür. O zaman bunun bilgisini öğrenmek, şirkin ne olduğunu öğrenmenin, öğrenmek insan üzerine bu haramları öğrenmekten daha önceliklidir. انه يبدا به قبل كل şeyin حتى الصلاه. Namaz bile olsa öncelikli olarak onunla başlanılır davete. Tevhidle başlanılır. Tevhide davet davete tevhidle başlamamak kardeşler. Tevhide, davete tevhidle başlamamak. İnsanları önce şehadetü enla ilahe illallah'a çağırmamak. Önce onların akidelerini ıslah etmeye uğraşmamak. Bu ancak şu iki kişiden birisinden sadır olabilir. Bu kimse ya davet edeceği şeyi ve davet ettiği kimselerin halini ve davet etme şeklini bilmeyen bu üç basirettin vacip olduğu bu üç meselede de basiretsiz olan cahil mukassır taksir eden ve büyük bir hata içerisindeki bir kimsedir. Davetine tevhidle başlamayan, şehadetü en la ilahe illallahı öncelemeyen kimse. Bu ya davet ettiği şey, davet edeceği kimseler ve davet etme şekliyle alakalı basiret üzerinde olmayan cahil bir kimsedir. Böylesinin davet etmekte, davet etme onun haddine değil zaten. Birinci ayette belirtildiği gibi. Bunun davetten men edilmesi lazım zaten. Çünkü basiret üzerinde yapmıyor davetini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etbaından olabilmek için basiretle yapması lazım. Bu basiretin üç vecinde de hata olur. Basiret üzerinde değil, cehalet üzerinde. Böyle kimselerin davetten men edilmesi lazım. İki kişiden birincisi bu. İkincisi de, bu ondan daha tehlikeli, Allah'ın tevhidini davette öncelemeyi Öncelikli olarak şehadetü en la ilahe illallah'a davet etmemeyim daha münasip gören. Tevhide davet etmeyi şu anda münasip uygun bulmayan. Tevhide davet etmek şöyle şöyle diğer maslahatların önüne geçer. Şu mas maslahatlar ortadan kalkar. Şu anda birliğimizi bozar. Şu andaki ihtimamızı dağıtır. Biz bugün birbirimize kenetlenmemiz gereken günlerdeyiz. Düşmanlarımız üzerimize çullanmışken... Şimdi bir de tevhide davetle saflarımızı bölmeyelim diyerek ve benzer gerekçelerle. Tevhide davet etmemeyi, tevhide davet etmeyi öncelememeyi metot ve yöntem olarak benimseyen kimse. Bu kimse ise açık bir dalalet üzerindedir. açık bir sapıklık üzerindedir. İhtias ettiği bu şeyle bu kimse bidata ve dalalete nispet edilir. Aradaki farkı anladık mı arkadaşlar? Bir tanesi cahilliğinden tevhid öncelemiyor. Bilmiyor ahmak. Cahil bilmiyor. Adam karşısına gelmiş onunla münakaşa ediyor. Tarikat ehli birisi, şirk koşan birisi ve şirk koştuğu her sözünden, her hareketinden, her giyiminden, kuşamından bilinen birisi. Oturup onunla tesbih, sünnet mi, müstahat mı, bidat mı saatlerce bunun münakaşası. Ona bunun davetini yapıyor. Bununla ilgili hapisler buluyor, rivayetler çıkartıyor, götürüyor, onu iptal etmeye çalışıyor. Farkında değil yaptığı şeyin ne olduğuyla alakalı. Onunla oturup sarıkla alakalı münakaşa ediyor. Veya insanları, onlar tevhidten bir haber oldukları halde, şirkin içerisinde oldukları halde, onların ahlaklarını düzeltmeye, yaşam kalitelerini arttırmaya, evlerinde eşlerine karşı, çocuklarına karşı nasıl güzel bir baba olunur? 30 maddede hanımını nasıl mutlu edersin gibi şeyleri tevhide davetin önüne getiriyor. Zannediyor ki bunlarla insanlar tevhid ulaşmadan esas davet budur. Bir de şöylesi var ki tevhide davet etmek bizi böler diyor. Şu anda tevhide davet etme vakti değil diyor. Tevhidi kabul ettiği halde yani onunla teorik olarak kendisi ona itikad ediyor, onu amel ediyor olduğu halde Böylesi vardır demeyin. Böylesi var mıdır demeyin. Çok çok. Şimdi şimdi gün bugün değil diyor. Bugün birleşme günümüz. Beraber olmalıcı. Düşmanlarımız üzerimize çullandı. Eğer şu anda tevhid konularını açarsak aramıza ihtilaf girer ve ayrılırız diyorlar. Yani burada hepinizin bildiği bir kaideyle bunlar ümmetin vahdeti uğruna, ümmetin birliği uğruna Yaradılış gayesi olan tevhidi ne yapıyorlar? Feda diyorlar. Ümmetin birliği uğruna. Ümmetin birliği arkadaşlar Müslümanların içtiması bir arada toplanması bu Allah Subhanahu ve teala'nın şeriatındaki önemli maksatlardan bir tanesi. Bu küçük bir şey değil. Birlik beraberlik bu önemli maksatlardan bir tanesi. Ama bunu yapan basiretsizler bu önemli maslahata sahip çıkmak, bu önemli faydayı muhafaza etmek için Ne yapıyorlar? dinin aslını esasını feda etmeye göze alıyorlar. Dinin aslını esasını feda etmeye göze alıyor. Ne diyorlar tevhide davet etmekle. Bunlar dünyanın her her yerinde yani zaman içerisinde ve ve şu anda bulunduğumuz zamanda bile bazı tevhid akidesini selefi akideyi teorik olarak benimsemiş kimler tarafın kimseler tarafından bile icra ediliyor. Diyorlar ki şimdi bu konuya girme. Savaştalar adamlar savaştalar. Kafir Ruslarla Ruslara karşı savaşıyorlar Afganistan'da mücahitler, Tevhid ehli kimseler oraya Müslümanlara yardım etmek, nusret etmek, Allah'ın dininden nusret etmek için gitmişler. Afgan mücahitler, yani o kafirlere savaşan Afgan mücahitler, kabirlere ibadet ediyorlar. Her birisinin istisnasız o zaman gidenlere sorun. istisnasız her birisinin tevhid ehli olanlar hariç hepsinin üzerinde muskalar var. Ve tevhid memleketlerinden, tevhidi bilen kimseler oraya gittiği zaman onları Afgan mücahitlerle karşılaşmadan önce bir cazet tertip ediyor. Oradaki yani Selefi akideye, tevhid akidesine intisap eden komutanlardan bir tanesi. Çok meşhur birisi bu. Onlara öncelikle şunu terkin ediyor. Diyor ki bakın şu anda birlik beraberlik zamanı. Şimdi savaşıyoruz. Afganlar bu konularda hassas. Onlara şimdiden bu konulara girmeyelim. Şimdiden girmeyelim. Adam ölürse... Savaştalar yani Ruslarla savaştalar. Onların üzerindeki muskalara karışmayın. İşte türbelere, kabirlere bunları, bunları yıkmaya, bunlara menetmeye, bunlara karışmayın. Neden? Çünkü eğer tevhidi davet ederseniz şu anda saflarımız böyü bölünür, parçalanır ve bu çok büyük maslahat zayı zayı olmuş olur. Bunlar birliğin, beraberliğin büyük bir maslahat olduğunu anladılar. Ama maslahatların en maslahatı, Ve hikmetlerin en büyük hikmeti olan tevhidin dinin asıl esası olduğunu fethemediler. Bunu itikad ettikleri halde. Fethi adam bunu bunu bunu söyler mi? İşte böylece yani tevhidi bu şekilde öncelemeyi bırakan kimse, bu kimse apaçık bir dalayet üzerindedir. Diyor ki İmam rahimullah tevhide her şeyden önce başlanır. Hatta namazdan bile önce. Felyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu en la Allah. Onları davet edeceğin ilk şey shahadatu en la ilahe illallah Allah olsun. Ve bir rivayette şeyh burada hadisin lafızlarından farklı rivayetlerinden bir tanesinden bir lafzı daha ilave ederek araya araya koymuş. Shahadatu en la ilahe illa Allah açıklasın diye. Diyor ki hadiste onları davet edeceğin ilk şey shahadatu en la ilahe illallah olsun. Sonra diyor ki bir rivayette de şöyle gelmiş. İla en yuhhidullah. Allah'ı tevhid etmeler olsun. Bunu neden koymuş şey buraya? Şehadetu en la ilahe illallah'ın ne olduğunu açıklamak için hadisin aynı hadisin bir başka rivayetindeki lafızla. Şehadetu en la ilahe illallah o zaman Allah'ı tevhid etmek demek. La ilahe illallah sözünü ağızın ağzınla söylemek, bunu tekrar etmek demek değil. Allah'ı ibadetinde Tevhid etmek, birlemek demek. Diyor ki, eğer onlar bu konuda sana itaat ederlerse, yani tevhide şehadet ederlerse, bunu kabul ederler, bunun gereğine boyun eğerler ve bunu yerine getirirlerse, eğer onlar bu konuda sana itaat ederlerse, onlara haber ver, onlara öğret, Allah onlara farz etmiştir, 5 salavatin fikulli yevmin ve leyle. Her günü ve gece için her günde 5 vakit namazı farz etmiştir. Onlara bunu söyle. Neyden sonra? Tevhidi kabul etmelerinden sonra. Yani tevhidi kabul etmemiş, bunu anlamamış, bunu öğren, bunu daha fehmetmemiş. Kimseye namazı emretmenin bile bir manası yok. O kimseyi namaza çağırmanın bile bir manası yok. Namaza çağırmak neyden sonra olmalı? Tevhide boyun eğdikten, onu kabul ettikten Onu anladıktan, onunla amel ettikten sonra فَاِنْهُمَ تَاعُوكَ لِذَٰلِكَ Eğer onlar bu konuda da sana itaat ederlerse yani namazda فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ Allah افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ Sadakaten Onlara öğret bildir ki Allah onlara bir sadaka farz kıldı. Yani zekat تُؤْخَذُ min aghniyaihim, Zenginlerinden alınacak فَتُرَدُّ fukara فُقَرَائِهِمْ Ve fakirlerine verilecek. Zenginlerinden alınıp, Fakirlerine verilecek bir sadaka. Allah onlara bunu farz kıldın emir. Yani namazı kabul ederlerse ondan sonra zekat. Önce davet edeceğin ilk şey tevhid olsun. Kabul ederlerse namazı da söyle. Kabul ederlerse zekata da söyle. Bunları söylemesinin sebebi tevhidi kabul etmiş, buna itaat etmiş, buna boyun eğmiş kimsenin mümin olarak kalması, muahit olarak kalması, tevhidin gereği olan bazı amellerin de yerine getirilmesiyle olacak. Yani kim, bir kimsenin la ilahe illallah anlamını bilerek hem de itikad ederek, ikrar ederek diliyle söylemesi bu yine onun vahit olması için, mümin olması için yeterli değil. Ne yapması lazım? Amel de yapması lazım. İmanının bir gereği yolu Şeyh Rahimahullah 11. ve 12. meselelerde diyor ki Ettenbihu alette'limi bittederruç Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muazza öğrettiği bu, bu, bu yöntemde şu var. Öğretmede tederrüce yani öğretmeyi sıralamayla küçükten büyüğe doğru basamak basamak yapmaya tembih etmek var. Öğrenme sıralamayla olur. Öğretme de sıralama, sıralamayla olur. İlmin önce küçüğü sonra daha büyüğü sonra daha büyüğü öğrenilir. Sonra 12. mesele El-beda'atu bil-ahemmi fel-ahem. Bu tederrüt şart bir basamak olması lazım. Ve bu, ve bu basamakta sıralamada en önemli olan şey ondan sonra ondan daha az önemli olan şey olarak olması. Sıralamanın böyle yapılması lazım. Bu hem öğrenmede hem öğretmede hem burada olduğu gibi Allah'a davette izlenilmesi gereken Nebevi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediyinden, onun sünnetinden bir metot. فَاِنْهُمَ تَاعُوكَ لِذَلِكَ Eğer onlar bu konuda da sana itaat ederlerse iyya onların mallarının nefis olanlarından, güzel olanlarından uzaktur. Yani onlardan zekat alırken mallarının en iyilerini seçme. Mallarının ortalarından al. Ve mazlumun bedduasından sakın fe innehu leysa Zira mazlumun bedduası ile Allah'ın Allah arasında mazlumun bedduasının kabul edilmesiyle Allah arasında bir engel, bir mani yoktur. Yani mazlumun bedduası kabul edilecek dualardandır. Demiş. Hadisteki şahit bölümü yukarıda zikredildiği gibi onları davet edeceğin ilk şey Allah Allah'tan başka ilah olmadığını şahadet etmeleri olsun. Ahra Bir hadis daha kaldı. Onu da hızlıca okuyup biteceğiz inşallah. E, bab bitsin çünkü. Ve lehumâ An Sehli ibn Sa'din radiyallahu anhu. Yine o ikisinin, yani Bukhari ve Müslümin, Sehli ibn Sa'd, Es Sa'di radiyallahu anhu'dan aktardığı rivayette. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale yevme hayber. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber günü şöyle dedi. Hayber savaşında, Hayber gazasında, Hayber Medine'de, Medine'ye yakın, bir Yahudi kalesidir. Medine'ye yakın bir Yahudi kalesidir. Yahudiler, ee, Arabistan'daki işte oradaki ehli kitap olan kafirler, müşrik olmayan kafirler Yemen'e gönderdiye bir sallallahu aleyhi ve sellem muazı. Orada ehli kitaptan bir topluluk vardı çünkü orada ehli kitap Hristiyanlar, Yahudiler normal cahiliye aratmış müşriklerden daha fazlaydılar. Hala hatta hala bugün bugüne kadar Yemen'de oradaki Yahudiler var olmaya devam ediyor. Orada hala Yahudiler var. Bu Hayber'deki Yahudiler Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Siyah kitapların resmini duyuyorsunuz. Bunlar da Medine Yahudiler. Çok ilginç. Bu Yahudiler Medine'ye gelmiş. Hicaz'a gelmişler. Ne, ne işi var Yahudinin Medine'de? Bunlar kitaba intisap eden Yahudiler ya, kitaplarındaki bilgilerden, ahir zaman peygamberinin iki hurmalık, iki kara taşlık arasına hicret edeceğini biliyorlardı. Ve o peygamberi karşılamak için geldiler, Medine'ye yerleştiler. Hicaz'da Yahudinin ne işi var? Bu Hayber'de onların kalelerinden bir tanesiydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oranın fethedileceği gün or oranın fethedildiği savaşta dedi ki لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا Yarın bu sancağı vereceğim. Sancak savaşta orduda, ordunun kullandığı bir alem, sembol. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لَاُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا Yarın bu sancağı bir adama vereceğim. O adamın vasfı da şu. يُحِبُّ اللّٰهَ ورسوله. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü de onu seviyor. Yani yarın bu sancağı Allah'ı ve rasulünü seven, Allah'ın ve rasulünün de kendisini sevdiği bir adama vereceğim. يَفْتَحُ Allahu عَلَى يديه. Allah da buranın fetini onun elleriyle gerçekleştirecek. Diyor ki ravi febâten nâsû yedûkûne leyletehum eyyuhum yu'tâha. İnsanlar acaba hangimize verilecek diye geceleyin bu konuya daldılar. Geceyi böyle geçirdiler. Acaba kime verilecek? Acaba kime verilecek? diye. Çok büyük bir vasıt söylenmiş. O Allah'ı ve Resulü seviyor. Hadi bu neyse. Allah ve Resulü de onu seviyor. İnsanlar acaba hangimize verilecek diye sanacak o geceyi bu konuya dalarak geçirdiler. Müslümin rivayetinde Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh diyor ki ömrümde emir olmayı, komutan olmayı sadece bir defa o gün temenni ettim istedim. Çünkü hakkında söylenilen fazilet çok büyük. Felenme asbahu, Sonra sabahladıklarında Gaddu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkenden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Kulluhum an yu'taha. Hepsi de kendisine verilmesini ümit ediyor. Sancak kendisine verilmesini ümit ediyordu. Fakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Eyna Ali ibn Abi Talib?" Ali ibn Abi Talib nerededir? Fakila dediler Hua ki: "Huva Ali gözlerinden şikayetçi, gözlerinden rahatsız. Bir göz hastalığı çekiyor. Hatta Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh bu hastalığından dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme katılmadı. Sonra ondan geri kalmayı hazmedemeyip tekrar ondan arkalarından geldi ve onlara idrak etti ama gözlerinden hala hasta, gözlerinde bir bir ağrı sancı var. Fearselu <gülüyor> ileyhi sonra birini gönderdiler onu çağırmak için. Fautiye <gülüyor> bihi Sonra Ali radıyallahu anh getirildi. Fe basaka fii sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerine tükürdü. Ve lehu. Ve ona dua etti. Fe bera'a lem yekun bihi ve Sanki hiç ağrısı yokmuş gibi iyileşti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gözüne tükürdü. Ona dua etti. Ali de hiç ağrısı yokmuş gibi iyileşti. Fe a'tahu Sonra da sancağı ona verdi. Allah'ı ve Resulü'nü seven, Allah'ın da Resulü'nün de kendisini sevdiği buradaki zat kimmiş? Ali, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh. Bu Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'unun faziletine dair büyük bir eser. Ancak burada Allah'ı ve Resulü'nü sevmek ve Allah'ın ve Resulü'nün kendisini sevmesi sadece Ali İbni Ebi Talib'e has bir özellik değil. Allah Subhanahu ve Teala'nın muhabbeti, sevgisi mümin olan, sakınan, takıyı e, olan bütün müminler için. Sadece bu sevginin dereceleri var. Bu muhabbetin dereceleri var. Bu bu, bu derecelerde takvanın derecelerine, üstünlüğün derecelerine göre. Bu hadis-i şerif Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'un'un faziletine açık bir delildir. Ancak onun Osman'dan, Ömer'den ve Ebu Bekir'den daha faziletli olduğuna dair bir delil değil. Burada bu vasıfların onun için ispat edilmiş olması, diğerleri hakkında İspat edilmediğini gerektirmez İcma ile bu vasıflar o üçü hakkında Ali'den daha fazladır. İmam Rahimullah mesailde buraya işaret ederek önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 23. meselede el iman bil kader. Burada kadere iman var. Kadere iman var. Kadere iman şöyle. Burada kadere imanın vacibi şöyledir diyor. İnsanlar bu müjdeyi duydular ve ona ona elde etmek için çaba harcadılar. Gayret ettiler, temenni ettiler. Ve ona çaba harcayan, onu temenni edenlerden hiç kimse buna ulaşamadı. Belki bu konuda haberde haberi bile olmayan Ali radıyallahu an bu işi elde etti. Yani bir şey elde etmek için ona gayret etmek, onun uğrunda çaba sarf etmek. ...sebep olarak yapılması meşhur bir şey olsa bile... ...neticede yine iş neyle olacak? Allah'ın takdiriyle olacak. Bak ona sahi edenler, onu hem edenler... ...bunu elde edemediler... ...bundan haberi bile olmayan... ...Ali Radıyallahu <gülüyor> anhu'ya... ...bu iş nasip oldu. Fekale... <gülüyor> ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki... ...sancağı verdikten sonra... ...unfuz ala rislike... ...hatta tenzile bisahatihi... ...onların alanlarına, onların meydanlarına... ...varıncaya kadar... Yavaş yavaş ilerle. Ağır bir şekilde ilerle. ثُمَّ دُعُهُمْ اِلَى İslam, Sonları onları İslam'a davet İslam'a çağır. Hadisteki şahit bölüm burası. Bu babta, bu hadis bundan dolayı zikredilmiş. Sonları onları İslam'a davet et. İslam'a davet et deyince İslam dininin aslı esası nedir ki? Şehadetu en lâ ilahe illallah. Yani onları Şehadetu en lâ ilahe illallah'a davet et demek. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şeylerle, ilerle. Ta ki onların meydanlarına, onların alanlarına varıncaya kadar. Burayla alakalı İmam Rahimullah 24. meselede diyor ki, el-edep. Yani bu kıssadan istifade edeceğimiz faydalarından bir tanesi de edeptir. Hem de nerede? Savaş, Savaş meydanında. Savaş meydanında bile insanın mülazeme etmesi gereken bir edep var. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yavaşça ilerle, onların alanlarına varıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet edin. Yani şehadetu en la ilahe illallah'a Sonra, fe akbiruhum bima yejibu aleyhim min hakkillahi ta'ala Sonra onlara, Allah ta İslam ile alakalı bunu kabul ettikten sonra üzerlerine gereken Allah'ın hukukunu, Allah'ın hakkından olan farizaları onlara haber et. İslam'ı onlara davet et. Eee bunu kabul etmeyle bitmeyecek. Bunu kabul ettikten sonra İslam'ın hakkı olan, Allah'ın hakkı olan bazı emir ve yasaklarla muhatap olacaklar. Sonra da onlara bunlara da haber ver. Fevallahi, Allah'a yemin olsun ki le'in yehdiyallahu bike raculen vahiden Allah'ın senin elinle bir adama hidayet vermesi khayrun leke min humurin ni'am senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır o gün için arabın en kıymetli en nefis malı bu olduğu için bu zikredilmiş yoksa senin elin Allah tebareke ve teala'nın bir kimseye hidayet vermesi senin için dünya mallarının tamamından en hayırlısından en kıymetlisinden daha hayırlıdır demek çünkü bunun karşılığında ahiret nimeti var ahiretin zerresi değil mi ahirette bir karış kadar yer Dünyadaki kırmızı develer veya bunlar yerine geçen insanların en kıymetli, en nefis mallarıyla mukayese bile edilmezler. Bir tanesi fani, bir tanesi baki. Kırmızı develer o gün Arap'ın indinde temsil olarak en kıymetli mal olduğu için söylenmiş. Yoksa ahiret nimetlerinden, ahiret hayırlarından en küçük bir hayır, bu dünyanın içindekilerle beraber tamamından daha hayırlıdır. Na'f. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu